İp sordu, boynuna dolandığına, Söyle suçun ne? Tepede birleşen, Ağaçtan üç direk, Merakla dinlediler. İpin ucunda sallanan, Hiç sorma, ip kardeş dedi. Benim suçum büyük. İp ve direkler, Meraklandı. Yer kulak kabarttı. Gökyüzü yaklaştı. Gündüzün aydınlığında, Kaybolmuş ay ve yıldızlar belli etmeden kendilerini dinlemeye başladı. Uzayın derinliklerinden bütün gezegenler birbirlerine seslendiler. Şşşt, susun önemli şeyler var. Ben kendim olmayı istedim. Ben toplum olarak kendimiz olmayı istedim. Başkası olmayı, başkaları olmayı, Red ettim, red ettirmek istedim, hepsi birden. e ee? dediler, kendine yabancı olanlar, başka toplumlar gibi olmak isteyenler, mahkemelerini kurup, beni kendim olmakla, kendimiz olalım demekle, onlar gibi yabancılaşmamakla suçladılar. E ee? sonra ölümle hükmettiler ve ben işte burada sallanıyorum. Bütün dinleyenler, hepsi birden seslendi. ''Ne yani? Biz de mi kendimiz olamayacağız?'' ''Bilmiyorum.'' İçlerinden biri seslendi. Şşt, Susun!'' Sesin geldiği yana baktılar. Tarihin derinliklerinden ve de tüm geleceklerden insanlık sesleniyordu. Şşt, Susun!'' Ortalık karışık ona göre. Gerçeklerden habersizler var. Yalanlar üzerine hükmediyorlar. Şaşkınlıkla birbirine baktılar. Gözlerinde meraklar. Ne yapacağız? Derinlerden bir ses duydular. Korkmayın. Ne olursanız olun, ne olursa olsun bana geleceksiniz. Sadece kendiniz olun. Katında üç büyük suç var. Birincisi yalan, ikincisi riyakarlık, üçüncüsü başkası olmak. 29 Mart 2007 İzmir Mehmet Çoban Şiir İskilipli Atı Hoca Anısına yazılmıştır.